Günaydın. Dün Açık Radyo'nun sevgili Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra'nın başlattığı bir kampanya ile başlıyoruz programımıza. Eminim çoktan iklim manifestosunun haberlerini gördünüz veya duydunuz gerek Açık Radyo'da gerek başka yerlerde. Manifesto'nun adı fazla söze mahal bırakmıyor esasında Gezegen elden gidiyor. Buna razı gelemeyiz. İmza kampanyasının muhatabı da Türkiye Büyük Millet Meclisi talebi ise meclisin ve siyasi karar alıcıların yenilenebilir enerji kaynakları konusunda tutarlı ve istikrarlı politikalar belirlemesi, bu yönde toplumun önüne somut hedefler koyması ve bunları süratle hayata geçirmesi. Manifesto bugüne kadar toplumun önde gelen sanatçı, yazar, akademisyen, müzisyen ve girişimcilerinin desteğini veya imzasını almış. Haluk Bilginer'den Pelin Batu'ya, Aragüler'den Sezen Aksu'ya pek çok kişi tarafından imzalanmış. İşte o manifesto ve duyurulmaya çalışan çağrının bir bölümünü paylaşacağım şimdi sizlerle. <gülüyor> İklim değişikliği her yerde ve elbette Türkiye'de de, batıda ve doğuda kavurucu orman yangınları, Karadeniz'de ve Akdeniz'de ani seller, Güneydoğu'da sinsi kuraklık, tüm ülkede azalan yeraltı suları. Bunların hiçbiri birer rastlantı ya da münferit vakka değil. İklim değişiyor ve bu ekmeğimizden suyumuza hayatımızın her yönünü, her anını derinemesine etkiliyor. İklim değişiyor. Çözümlerimiz ve vaktimiz varken geçmemeyi vicdan kabul etmez. Bizler sırada insanlar olarak doğaya bakış açımızı ve önüne alınmaz bencilliğimizi değiştirme zamanına geldiğini düşünüyoruz. Artık doğayla barışmanın zamanı geldi. Bu değişimi gerçekleştirebilecek gücün hepimizin yüreğinde olduğunu biliyoruz. İklim değişiyor ve sosyal adaletsizliği kat be kat arttırıp derinleştiriyor. Toprağın sağlığı ve suyun saflığı. Yeryüzündeki toplumların ayakta kalıp kalamayacağını gösterecek olan son ölçüler artık. Gezegenin sürekli uyarıyor olması ama gözler kör. Kulaklar sağır. Kalmaya devam ederse kibir denen şeyin ne kadar büyük bir felaket olduğunu yakında hepimiz öğreneceğiz. İklim daha fazla değişmeden biz değişelim çözümün parçası olalım diyerek seslenen manifesto, çevre ve ekolojiden insan haklarına, inanç temsilcilerinden demokrasi kuruluşlarına, sanat kurumlarından sağlık örgütlerine, kültür ve dayanışma derneklerinden hukuk örgütlerine, kadın hakları kuruluşlarından çocuk hakları temsilcilerine, gençlik hareketlerinden meslek örgütlerine, sivil toplumun geniş bir yelpazesinin desteğini almaya devam ediyor. Manifestonun imza kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isterseniz taksim İklim için adresini ziyaret edebilirsiniz. Change.org.taksim.iklim için. İş ve işçi güvenliğini tartışa duralım. Zonguldak denince belki de ilk akla gelen kömür madenleri ve hemen her gün yaşamını yitiren maden işçileridir. İlk haberimiz işte tam bu konuda. Zonguldak'tan başlatılmış kampanyanın talebi maden ocaklarında meydana gelen kazalar sonucunda hayatını kaybeden Madenciler için yapılan Maden Şehitleri Anıtı'nın onarılması. Kampanyayı başlatan ve kendisini Zonguldak'ta yaşayan ve maden işçilerine saygı duyan bir öğrenci olarak tanıtan Mehbare Baba olan Zonguldak merkezinde bulunan anıtın durumunu Maden Şehitleri Anıtı'nın şu anki hali içler acısı. Madencilerimizin isimlerinin yazılı olduğu plaklar sökülmüş Yazılar silinmiş durumda sözleriyle açıklıyor. Kampanya anıtta kötü durumda bulunan plakların onarılmasını ve isimleri silinen madencilerin isimlerinin yeniden yazılmasını talep ediyor. Kampanya hakkında bilgi almak isterseniz change.org taksim Maden anıtı adresinden ulaşabilirsiniz. Kömür yer altında ve yer üstünde can almaya devam ediyor. Kah grizu patlamasıyla kah akciğer kanseri ve astımla ve iklimleri değiştirerek Kömür gelecek nesillerin dünyada yaşamasını imkansız kılıyor. Etkileri bugün aldığı canlarla sınırlı değil. Kömürü yaktıkça daha çok can almaya devam ediyoruz. Havalar ısınıyor İstanbul'da ve bahar denince şöyle bir nefes alıp güneşin keyfini çıkarmak için ilk akla gelen yerlerden birisi Adalardır şüphesiz sadece İstanbul'lar için değil İstanbul'a gelen yerli yabancı turistlerin de uğrak yeri olan büyük ada ile ilgili daha doğrusu büyük adanın sakinlerinden olan fayton atları için bir imza kampanyası bir varsıldı. Büyük adada faytonculukta kullanılan çok sayıda atın eziyete maruz kaldığı gözlemleyerek bu atların koruma altına alınmasını ve sorumluların ise yasalar çerçevesinde cezalandırılmasını talep eden bir kampanya başlatılmış. Kampanyayı başlatan Sevil Gezer, Büyükada'da yaşayan hayvanlar dostlarımızın durumunu, Büyükada'da faytonculukla kullanılan bu atların <gülüyor> bakımları sahipleri tarafından ihmal ediliyor. Fiziksel kapasitelerini aşacak kadar çalıştırılıyor, dövülüyor. Ve bu sebeple de hastalığa açık hale getiriliyorlar. Psikolojik ve fiziki saldırıya maruz kalıyor. Günlerce aç, susuz ve kendi hallerine bırakılıyorlar. Hasta olduklarında ise tedavileri yaptırılmıyor sözleriyle açıklıyor. Kampanya, faytoncuların gerekli önlemleri almayarak hem turistlerin hayatlarını hem de kendi hayatlarını ve atların hayatlarını tehlikeye attıklarını, bu sebeple faytonculukta kullanılan atlara sahipleri tarafından yapılan kötü muameleye daha fazla görsüz yumulmamasını, Hayvanların kurtarılarak sorumluların cezalandırılmasını gerektiğini belgeler göstererek talep ediyor. Kampanyayı incelemek isterseniz Change.org change.org.taksim.fyton atları adresini ziyaret edebilirsiniz. Sırada hayvan dostlarımız için başlatılan bir başka kampanya var. Sevil Gezer tarafından başlatılan bu kampanya Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan kas tüyü ve kürk ticaretinin yasaklanmasını talep ediyor. Hayvanların insan kaynaklı eziyetlere maruz kaldığını... Kas ve kürk gibi endüstriyel ürünlerin hayvanlara şiddet, eziyet ve işkence edilerek elde edildiğini anlatan Sevil, hayvanların canlı canlı kürklerini kopartmak, elektrik vermek, suda boğmak gibi vahşice ve akıl almaz seviyede şiddete maruz kaldığını ifade ediyor. Sevil, kampanyanın talebini hayvan hakları savunucuları olarak Türkiye'de kas tüyü ve kürk üretiminin, ticaretinin, ithalatının, işlenmesinin, satılmasının, kullanılmasının, tamamen yasaklanmasını talep ediyoruz diyor. Ve... Şöyle diyor, kampanya hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız changeorg change.org.taksim.kastuye adresini ziyaret edebilirsiniz. Size bile böylece destek olabilirsiniz. İlk başta sadece görme engelliler yararına gibi algılansa da aslında yatılak hastalardan uzuf kaybolanlara hatta fiziki olarak sağlıklı fakat ileri derecede görme bozukluğu yaşayan yaşlılara bile ortak bir fayda sağlamayı amaçlayan bir kampanya var sırada. Kendisi gibi görme engelli olan Eylem Yurtsever tarafından başlatılan kampanya Doğan Kitap'tan görme engelli insanların daha hızlı bir şekilde kitapların içeriğini ulaşabilmesini sağlamasını talep ediyor. Kendisi de görme engelli olan Eylem, biz kitap sever görme engelliler bir kitaba ücret edildikten sonra o kitabı okumak için ayrıca saatler süren bir çabayla onu tarayıcıyla taramak zorunda kalıyoruz. Görebilen insanların kitap ücretlerini öder ödemez o kitabı okumalarını düşünecek olursanız, saatler süren bir emek Sizce de adaletsizlik değil mi diyerek söylüyor Bizler ücretini ödediğimiz kitaplarını okuyabileceğimiz formatlarda yani elektronik kitap olmasını talep ediyoruz kaliteli kitaplar yayınlayan Doğan kitap yayıncılık şimdiye kadar yayınladığı tüm kitapların e kitap halinde de yayınlamasını talep ediyoruz sözleriyle ifade eden eylemin kampanyası hakkında detaylı bilgi ise change.org taksim Doğan kitap e kitap adresini ziyaret edebilerek ederek ulaşabilirsiniz. Change.org Taksim Doğan Kitap E-Kitap. Evet iklim için, ölen madenciler için, hayvanlar için ve herkes okuyabilsin diye başlatılan kampanyalar vardı. Bugün programımızda değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Esen kalın.